Oldu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Kadir geceniz mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri nice Kadirlere, Kadir gecelerine, mübarek gecelere ulaşmayı, sağlıkla, afiyetle o geceleri ihya etmeyi, o gecelerin mükafatlarından, ecir ve sevaplarından, en yüksek derecede hissedar, hissemen, nasipdar olmayı cümlenize nasip eylesin. Bu güzel dileklerimi e, lütfuyla, ile keremiyle bu güzel gün hürmetine kabul eylesin. İki cihanda Hacı ve Bahtiyar olun. E, Kadir gecesi. leylet Kadir. Leyla, Arapça'da gece demek, bir gece demek. Elf-ü ve Leyla, bin bir gece demek oluyor Arapça'da. leylet Kadir, Kadir gecesi. Bu Kadir gecesinin çok muhteşem bir gece olduğunu... Kur'an-ı Kerim söylediği için hazileti hakkında hiçbir tereddüt yok. Çünkü Cenab-ı Hak Teala bu sureye bir, bu geceye bir sure, bu ismi bir sure indirmiş. Kadir suresi diye. İnna enzel nahu iletil kadir diye. Bu sureden biliyoruz ki bu kadir gecesi çok değerli bir gece ve bu gecede çok büyük mükafatlar, sevaplar var. Efendim, kadir Gecesi hakkında sure Kadir olduğu gibi bazı alimlerin görüşlerine göre kanaatlerine göre duha suresinin başında adı geçer Leyle-i mübareke de onlara göre Kadir gecesidir. İnna enzelnahu fi leyleti't-mübareketin inna kunna muzdirin. Fe yuhraku kullu emrin hakim emnen min indina İnna künnâ mürsidîn rahmeten mirrâbdi. İnna huwa semî ul alim. ayeti kelimelerinde bir mübarek geceden bahsediliyor. O gecenin de Kadir gecesi olduğunu, işte o gecede Efendim inna ee, enzelnâhu biz onu indirdik denilmesinden çıkartıyorlar. Bazı alimler ee, rahmetullahi aleyhim ecmeyin. Allah hepsinin kabirlerini nur doldursun, ruhlarını şad eylesin, mükafatlarını aktırsın Onların eserlerini okuyoruz, bilgileniyoruz, istifade ediyoruz kendilerine. Çok şükran borcumuz var. Allah bizi cennette onlarla buluştursun sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Bu leyle-i mübareke, Duhan suresinde geçen leyle-i mübareke berat gecesidir diyenler de var. Yani o hususta efendim e, Leyletin Mübarekettin diye geçtiği için Kadir, Leyletin Kadir diye geçmediğinde o gece bay, ayrı bir mübarek gecedir. O Berat gecesidir. O Berat gecesinde bütün senenin efendim olacak işleri ilgili meleklere verilir diye Şaban'ın yarısı gecesi. Leyletin Nusfı Min Şaban diye efendim Şaban ayının ortasında Berat gecesi de konuşmamda e, anlatmıştım. E, ama bazıları da işte o gece o suredeki bu layli mübarekenin de Berat gecesi değil de e, bu Kadir gecesi olduğunu efendim o kanaate varmışlar öyle söylemişler. Şimdi e, Ebu Hüreyra radıyallahu ahen İmam Buhari ve İmam Müslim iki büyük hadis allamesi Hadis konusunda en büyük iki isim, eki mubarek saat Allah şefaatlerini elde rahmetullah aleyhime, sahih hayin, iki sahih kitap onlar tarafından yazılmış iki kitap en çok Efendim itimat edilen eserlerden okuyoruz deftere. Ebu Hureyran radıyallahu Allah onlar rivayet etmişler kaydetmişler birtakı kan ki Peygamber Efendimiz buyurmuş, men kame leyde cel kadiri. İmanen vahdisâben. Gufirellehu mâ tekadzeme minzemdihî. Hani bu izahatı için veriyorum? Ee, kardeşlerimizin bir kısmı, İslam'la ilgili olan kardeşlerimizin bir kısmı soruyorlar. Yani hadis söylüyorsun. <gülüyor> Sahih mi diye soruyorlar. Sorma herkesin hakkıdır. Bir bilginin sıhhatini keşke herkes çok güzel araştırsa da, çürük fikirler efendim çürüyüp sağlam fikirler kalsa dost doğru gün gibi ayağın ortada dursa keşke efendim batıllara boşlara insanlar saplanıp oralarda atakta çırpınıp kalmasalar. İşte bu hadis-i şerifler efendim sahih kaynaklardan efendim size naklettiğim hadis-i şerifler. Ne demek? Men kâne Nevetel Kadir. Kadir gecesinde kim kalkarsa kamer yakumu. Kıyam kalkmak demek ama buradaki kalkmaktan murat nedir? Gece kalkmaktan murat geceliğin ibadet etmeye kalkmak. Yani bir insan geceleyin kalsa yatağının başında ayakta dursa. O kamer eee nevetel Bu, ee, bu manayeti. Yani ayakta durmak. Ya var bir şey. Ayakta namaz için duruyorsa Cenab-ı Hakk'ı ibadetle değerlendiriyorsa geceyi ona işte kıyamı ı derler. Geceliğin kalkmaz. Yani gece ibadetine kalkmak Gece ibadetinin bir başka adı da efendim meşhur adı da teheccüd namazıdır bir namazdan namaz ederiz. ibadetleri falan da olabiliyor. Gece ibadetleri çeşitli olabilir ama e, kıyam-ı leyl deyince kalkıp teheccüd namazı kılmak nice nice namazlar kılmak teheccüd namazı olmasa bile boş ödese bile namaz kılmak manasına geliyor. Onun için kuru manasıyla almayacağız bu e, izaha göre değerlendirileceğiz. Kim? kadir gecesini ibadette. Değerler ibadet ederse Kadir Gecesinde ama iki sıfat var imanın inanarak Efendim bir yani bu işlerden yapılıyor imanın Allah'a inandığı için vahtisade Allah'tan sevabını beklediği için insan bir ibadeti eğer inançla yaparsa ibadeti makbuldür niyetsiz aynı hareketleri bir başkası da yanında yapsa. Akliden aynı aynı işleri yaptım. İşte ben de senin yanında durdum, ayakta eğildim, rükuda aşağı vardım, de sonra kalktım. Efendim idman yapar gibi hani sabahları bazı efendim şeylerde görüyorsun Sabah idmanlarını gösteriyorlar. Bir sürü insan efendim o şey böyle buralarda da gösteriyorlar. Şey, ithal malı o. Yerli malı değil. Efendim öyle hareket böyle hareket. Şimdi bu hareketin kıymeti yok. İmanen yani aynı hareketi yapsa bile kıymet Yaptığı hareketi insan imanen. İnanarak yapacak. Yaptığı şeyin şuurunda olacak. Niçin yaptığını bilecek. Gece, kadir gecesinde kalkıyor. Niye kalkıyor? İmanen. Allah'a inanan bir insan, Kur'an-ı Kerim'e inanan, seven bir insan, Peygamberimiz zişanımıza bağlı onun peygamberimiz olduğunu, Allah'ın elçisi olduğunu bilen bir insan, onun sözlerini baş tacı eden, onun gösterdiği yolda giden, onun sünnetine uyan bir insan ve hesabını da, sevabını da yapıyor. Ben yani bunu yaparsa Cenab-ı hoşunu olur, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanırım, sevap kazanırım. İşte buna da ihtisap derler. Yani sevap olmak sevap hesabı yapmak, e, sevabını Allah'tan beklemek demek. Sevap hesabı yapmak bazen efendim makbul olmayan bir şeydir. de, maalesef getiriyor. Yani ee, sevap bezirgenliği gibi, sevap ezirganlığı gibi, hani şunu şöyle yaparsam 5 kuruşluk sevap alırım, şöyle yaparsam 3 kuruşluk da 5 artı 3 eşit 8. Yani böyle katı hesaplar, ahiret hesabında Cenab-ı Hakk'ın mükafatlarını ölçmekte kafi olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak bir ibadeti nasıl kabul eder? Kendisi biliyor. Bizim bilmediğimiz, Telahlarını da biliyor kulu Ne niyetle yaptığını biliyor. Efendim, şirki hafisi var mı? Ucu bu var mı? Kibir var mı? Efendim, ona göre değerlendiriyor. O hesapları kullar yapamaz. Onu Cenab-ı Hak bilir. E, Oruç benimdir. Mükafatını ben veriyorum dediği gibi bu amellerin de mükafatlarını Cenab-ı kimin, için vallahu alemü bi men yuhacir yuhacir ve men yucahidu fi yani kimin Allah rızası için cihat ettiğini de en iyi o bilir diyor yani e, e, cihat e, sevap ama kimin Allah rızası için cihat ettiğini de inobiler yani bazıları Allah rızası için cihat etmeye demek. Hicret etmişler. Hicret farz. Peygamber Efendimiz Medine'ye gittiği zaman onun etrafında toplanacaklar, İslam'ı takip Resulullah'ı koruyacaklar ve emir olunmuştu. Müslümanların nerede olursa olsun hicret etmeleri Peygamber Efendimiz'in yanına gitmeleri ama hicreti bile Kimisi evlenmek için orada, oraya gitmiş olan bir kadın, eskiden tanıştığı, niyet ettiği bir kadın için gidiyordu. Kimisi oraya gidersem şöyle dünyalık böyle mevfaat var diye yapıyordu. E onların hicreti makbul hicret mi? Hicret sevabı alacaklar mı? Hayır. Onların hicreti kadına, onların hicreti dünyalığa, maddiyata, menfaate, onlara manevi sevap yok diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. İmanel kadir gecesine kim? Allah'a inanarak, Resulullah'a inanarak, Kur'an'a inanarak, İslam'a inanarak, ahirete inanarak, mümin bir kimse olarak tertemiz bir kalbiyle ve sevabını Cenab-ı Mevla'dan Umarak. Rabbim böyle yaparsak sever. Ben Rabb'ımın rızasını kazanmaya çalışayım. Rabb'ımın rızasını kazanmak zaten benim ana gayem. Hayattaki biricik arzum, tek isteğim, tek düşündüğüm şey gece gündüz Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaktır. Ben böyle yapayım derse, böyle temiz niyetle Kadir Gecesi kimsenin mükafatı ne olurmuş? Bu sahih hadis-i şerifte belirtiliyor. de bu ma takaddeme min zemdi daha önceden o güne kadar yapmış olup, işlemiş olup, efendim ortaya koymuş olduğu bütün o güne kadarki eski günahları mağfiret olunur. Allah tarafından silinip bağışlanır, o kul tertemiz olur. Gecesi böyle kazançlı bir gece bütün mazinin hatalarını, kusurlarını, günahlarını sildiriyor. Yani kaç yıllık ömür sürmüşse kişi o günahlar gidiyor. Onun için efendim e, Kadir gecesine tabii rağbetler fazla. Havalar misafir olduğu zaman e, selatin camilerinin efendim avluları bile dolardı. işleri dolardı sabahlara kadar. Şimdi tabii biraz efendim Kışın ortası olduğu için e, bazı yerlerde havalar sert olduğundan nasıl olduğunu bilmiyoruz ama halkımız, mümin halkımız inşallah kıyamete kadar da mümin kalacak. Kur'an'a sevgili, Peygamber Efendimiz'e bağlı kalacak. Onlar yine tabi camileri doldurmuşlardır. Aşk ile şevk ile. Salatü selamlarla, kandillerle, tatlı tatlı ibadetlerle efendim geçiriyorlardır. Allah o mükafatlara erdirsin efendim ve ee, dünya ve ahirette az ve bahtiyarı Cümle kardeşlerimizi bütün ümmeti Muhammed'i hayırlara erdirsin Kadir gecesinin e, ne zaman olduğu hususunda Peygamber Efendimiz'in zamanında dahi bir örtüllülük vardı. Saklanma izlenme vardı. Saklayan kim? cenab bak Yani Kadir Gecesini aşikar olarak beyan etmemişim. Bazı mübarek gece belli. Mesela Şaban'ın yarısı gecesi bu. Tamam belli. Şaban'ın ortası 14'üne 15'ine baklayan gece. Tamam. Güzel bir gece. Belli. Sonra her hafta karşılaştığımız Cuma gecesi. Gayet belli. Hiç hem de ülkeden ülkeye ihtilaf bile yok. Suudi Arabi Cuma cumadır. Efendim Türkiye'de de haftanın günlerinde böyle e, kayba, öncelikli, sonralıklı başlama yok. İşte cuma gecesi de hayırlı bir gece. Ya yani en hayırlı günü cuma gecesidir. Efendim belli. Arafe gecesi yani acıların Arafa'ta çıktığı gece. Efendim Arafe bir şeyin bir önceki gecesi manasında cins isim olarak da kullanıldığı gibi. Efendim Arafa'ta çıkma. Efendim Arafa günü e, hacıların yani Zilhicce'nin 9'u, Zilhicce'nin 10'u Kurban Bayramı'nın biri olacak. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Hacca gitmiş olanlar Arap Hatta oluyor. İşte bu da belli. Tamam. E, Zilhicce ne zaman girmişse 1-2-3-4-5-6-7-8 Buz Arap Hatta olacak. Belli ama Kadir Gecesi'nin Cenab-ı Rabbül Alemin Efendim Belirtmemiş. Bunları Eee bazı rivayetlerle Peygamber Efendimiz'in zamanında da bir takım alametlerle belki o sene hâsus hangi günde olduğunu bazı mübarek kullarına belirtmiştir. Ama e, biraz kapsaklı olduğunu da efendim, biliyoruz. Mesela Hazreti Ayşe Validemiz, radiyallahu ta'ala anha ve amvali e, validiha e, seyyidina Ebu Bekir'in sıddık. E, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe anamız, peygamber efendimizin mübarek genç zevcesi. Çünkü o genç yaşta zevce oldu ki peygamber efendimizden bütün dinin inceliklerini ayrı hayatı yakınlığı içinde öğrendi ve çok ümmet-i muhammede faydalı bilgiler e, sundu. Alime efendim değerli bir bilgin Hatun idi o validemiz. Diyor ki, Kâlet, Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yücavir fil aşrı el min ramadan ve yekûn taharruv leyletel kadri fil aşrı el-evâhri min ramadan. Bu da müttefekkun aleyhdir hadis-i şerifdir. Yani hem hadis âlemi alemi İmam Buhari, hem hadis âlemi alemi İmam Müslim, ikisi de sahih kitaplarına bu güzel hadisi almışlar senedinde. Metninde, efendim, güzelliğinde ittifak etmişler. Şimdi bu hadis-i şerifte ne yapıyor demiş Peygamber Efendimiz öğreniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kâne yüceaviru fil aşrül evâhirî min ramazan. Ramazanın son on gününde mücaveret ederdi. Mücaveret etmek, gibi yerde efendim, yerleşmek demek. Mesela... Medine'ye gidip insan yerleşmişse Medine'ye mücavir oldu derler. Yani oraya yerleştilerler. Şimdi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mücaviri fil aşırı. Evahiri bir Ramazan ne demek? Peygamber Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde mescitte itikafa girerdi demek. Bu sözden çıkan mana o. Neden? Ve derdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz taharruf لَيْلَتَ الْقَدْرِ فِي الْاَشْرِ الْاَخِرِ مِنْ رَمَالْطَانِ Kadir gecesini seviyorsunuz, rastlamak istiyorsunuz, ihya etmek istiyorsunuz, arıyorsunuz ya, تَحَرْرَو, arayın. تَحَرْرِي ne demek? Eskiler bilirdi bunu, yeniler belki bilmez. Araştırma demek, müfettiş gibi, efendim. E, tahacriye etmek, aramak demek. Tahrim, sizler arayınız. Ey Müslümanlar, sizler arayınız. Neyi arıyorlar? Vel eder kadriye. Ramazan'ın içinde saklanmış olan kadir gecesini, efendim bir latifeden dolayı, bir ekmekten dolayı saklanmış olan kadir gecesini arayınız. Nerede? Fil aşı min ramadan. Ramazan'ın son 10 gününde arayınız. İşte o 10 günde kadire istifade e, efendim et tesadüf etmek, kadirin sevaplarından istifade etmek için Peygamber Efendimiz itikâfa gelirdi. İtikâf da Peygamber Efendimiz'in çok kuvvetli sünnetidir. Yani evinden de ayrılacak, eşinden, çocuk, çocuğundan da ayrılacak, efendim mescide gelecek, sırf ibadetle vaktini geçirecek. Biliyor musunuz e, ne kadar tatlıdır? Yani Cenab-ı Hak ile ibadet halinde olmak. Ne güzeldir, ne güzeldir. Efendim, e, Niyazi Mısır'ın böyle bir güzel ilahisi de var bu konuda. Efendim, e, yani Mevla ile baş başa kalıp onu zikretmek, fikretmek ve o tecellilere ermek, çok güzel. İnsanlar çoğu bunu bilemiyor, yani yalnızlıktan korkuyor, yalnız kalmaktan kaçıyor. Yalnız kaldığı zaman canı sıkılıyor. Neden? Cenabı Hak ile ünsiyete alışmadığı için yani Cenabı Hak ile dostluğa, ona yakınlaşmaya, onu bilmeye alışmamış. Ailesi, babası, annesi kusurlu, yetiştirmemişler. Çevresi kusurlu, öğretmemişler. Ama İslam öyle değil. İslam itikafı, kuvveti sünnet diye emrediyor. Her de. Müslümanlardan durumu müsait olanlar itikaha girecekler. Yani bizim kasabada hiç itikata giren insan yok. Tamam. O kasabadaki bütün insanlar o sünneti ihya etmediler diye hepsi sorumlu ve suçlu. Niye siz itikah sünnetini yerine getirmediniz diye. Bir iki tane babayı çıktı, emekli veyahut efendim da ben olsun Ramazan'ın son 10 gününde Tüccar da olsam, dünyalık çalışmalarımı Allah için bırakacağım. Canede itikaf edeceğim dedi. Böyle de oluyor. Memur oluyor. Memur tamam. 10 gün izin alıyor. işçi oluyor. İzin alıyor. Yani seva, insan bir şey, sevaplı bir şey yapmak istedi mi? Muratını efendim elde eder. Arayan her şeyi elde eder. İsteyer, istediğine ulaşır. Şimdi işçi de olsa, memur da olsa, tüccar da olsa, emekli olsa... Küçük de olsa, büyük de olsa, kadın da olsa, erkek de olsa, isterse yapabilir. İşte böyle bir kuvvetli sünnet var. Şimdi biz küçükken çocuklarımıza öğretiyoruz. Sabah namazı kaç rekat? Dört rekat. Nasıl? İkisi sünnet, ikisi farz. Öğlen rekat, e, namazı kaç rekat? On rekat. Nasıl? Dördü ilk sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet. Yani sünnetleri de öğretiyoruz. Bunları da kılsın diye çünkü sevabı çok diye. Böylece Efendim, ahali biliyor ki o sünnetlerin sevabı var. İşte bu şey efendim itikafla kuvvetli sünnet. Neden? E, son on günde Kadir gecesi saklı. Ramazanın işte orasında o tarafına doğru saklanmış Kadir gecesi. Onun için Peygamber Efendimiz de son on günde efendim evinden de ayrıldı. Evinden niye ayrılıyor insan? Tabi insanın çevresindeki insanlara sevgisi İslam'da makbul. Çocuğunu sever. Güzel. Sevsin. Çocuk da babasını sevsin. Hanımını sever. Hanım değil sever. Çok güzel. Allah büyük mükafat verir. Eşlerin birbirlerini sevmesini. Babasını sever. Annesini sever. Çok güzel. Hayırlı evlat. Annesini, babasını seven evlat. Hele annesini, babasını sevgisini kazanan, duası alan evlat uçar. Çok sevaplar kazanır. Bunların hepsi güzel. Ama bu sevgiler ve bu kişiler ve bu işler, dünya hayatı insanı meşgul eder. Çocuk gelir bir şey sorar, hanım gelir bir şey ister, çarşıdan şunu al, bunu getir, bunu götür. Efendim komşu gelir, ziyaret olur, telefon olur. İnsan akşamın nasıl geçtiğini anlayamaz. Babam emekli oldu, ondan sonra ben sordum. Baba dedim günlerin nasıl geçiyor. Evladım dedi ben emekli olmadan önce memuriyete nasıl vakit buluyormuşum ona hayret ediyorum meşguliyetler çok daha fazlalaştı hiç vakti, boş vaktim yok dedi ben korkuyordum yani boş vakitten acaba böyle bir e, şey olur mu e, üzüntü olur mu diye ama mümin insan meşguliyet bulur yani mümin insanın vakti boş kalmaz işi boş kalmaz Kur'an okur efendim e, salatü selam getirir zikiri yapar kitap okur kitaplar ne güzel arkadaşlardır ne tatlı arkadaşlardır ne kadar güzel öyledir bu kitaplar. Hiç insana kötü söz söylemezler, kaş çatmazlar, itiraz etmezler. Ne kadar tatlı arkadaşlardır. Açarsın okursun. Yani bir insanı yani iyi okumanın zevkini almış, tadına varmış bir insanı kitaplarla baş başa bırak. Akşamın nasıl olduğunu bilemez. Günlerin nasıl geçtiğini bilemez. Seneleri bilemez. Bu kitaplar o kadar tatlı, o kadar güzel... Öyle güzel bilgiler var içinde. Böyle güzel geçirebilir. Bazı insanlar işte efendim insanı meşgul ettiğinden ama bu son on gün bilhassa sevabı çok kazanmak için çok önemli. Çok büyük kazançların olduğu bir gün olduğundan o zaman efendim evinden de ayrılıyor. Tamamen kendisi ibadete veriyor. Bu da insanı evliya olma götürüyor. Yani evliyalık talimi. Ramazan dervişlik talimi. Nefsi terbiye talimi. Yani insanların askeri alınıp da eğitildiği gibi Ramazanda da Müslüman eğitiliyor. İtikah da evliyalık talimi. Yani sabahtan akşama Mevla ile ünsiyetin adabını, usulünü, erkanını, zevkini, şeklini öğreniyor. Evliya olmanın uygulaması. Böylece İslam'da her mümin evliya olabilir İslam'ı uygularsa. İslam evliya olmanın kılavuznamesidir. İslam hayatı mutlu yaşamanın meçetesidir. Talimatnamesidir. Yani İslam'ı insanlar tam uygulasa neler elde edecekler ama bilmiyorlar. İslam'a düşman olanlar da var. Efendim sanki biz bakıyı bilmiyoruz. Sanki biz medeniyeti bilmiyoruz. Sanki biz Avrupalıları tanımıyoruz. Efendim onlar işte efendim bizim bilip de mahiyetini anladığımız şeylere uzaktan hayran kalıyorlar. Bizim bildiğimiz efendim kendi güzelliklerimizi bilmiyorlar. Eğitimleri eksik olduğundan kendisinin sahip olduğu hazinelerden mahrum. Hindistan'da efendim fakir bir köylü varmış. Tarlası taşlıkmış. Efendim, ektiği zaman mahsul bile çok az bitiyormuş. Verim vermiyormuş. Adamcağız efendim, tarlayı bırakmış. Efendim şehre gitmiş. Diğer gurbetlerde sefane çekmiş, ölmüş. Ama o taşlık tarlasında sonra elmas madeni çıkmış. Efendim dünyanın en meşhur elmasları, dambazları orada istihsar edilmiş. Kohinur denilen, yani Nur Dağı Adı verilen büyük elmas da oradan çıkmış diye benim kitaplar yazıyor. Bizim Müslüman kardeşlerimiz, hele şimdiki Türkiye'dekiler, ben onlara benzetiyorum. Yani elmas madenlerine sahip tarlaları var ama madenden anlamadıkları için efendim o zavallı Hintli köylü gibi efendim Avrupalara gidip oralardan efendim bir şeyler bulacağız diye uğraşa uğraşa diğer gurbetlerde sefaletle ömür geçiriyorlar. Sefalet maddi sefalet olsa Neyse gelip geçecektir ama manevi sefalet, iman sefaleti olunca çok daha temel oluyor. Aziz sevgili izleyiciler ve dinleyiciler Allah maneviyatımızdan bir şey kaybettirmesin. Bizim maneviyatımız, bizim mazimiz doğunun, batının, şarkın, garbın, eskilerin, yenilerin, filozofların araştırıcıların hayran kaldığı bir mazi. Büyüklerimiz, Evli Allah, büyüklerimiz, alimlerimiz, mazimizdeki, medeniyetimizdeki büyük kişiler, simalar, herkesin hayran olduğu kimseler. Misal, işte Mevlana, celaleddin Rumi. İşte irfanı, işte ilmi, işte zarafeti, işte edebi. İşte Yunus Emre. Mevlana'yı herkes anlamıyor çünkü Farsça bilmiyor. Efendim, o Farsça yazmış. Meseleyi aslında değil de tercübelerinden okuyorlar. Tamam, al sana Yunus. Yunus Emre, bütün dünyanın hayran olduğu efendim Yunus yılı ilan ettikleri efendim bir kimse. öyledir insan. Ama işte nasıl geçirmiş hayatını biliyorsun. Bizim değerlerimiz böyle. Esra Boluğumi, İbrahim Kıyı Elzümi, efendim bilmiyorum 15. 16. asırda efendim uçmayı efendim başarmış, füzeyi yapmış alimlerimiz. Biz malimizi bilmiyoruz. De Gaulle, e, Fransız reis-i cumhuriyken Türkiye'ye gelmişti de bizimkilere tabii müftelik birkaç cümle söyleyecek. Clinton geldiği zaman da bizi mecliste edip de coşturup da kendisini alkışlattığı gibi. De Gaulle'da siz öyle bir milletsiniz ki katipçiler yetiştirdiniz demişti. Ama Çelebi'nin neden büyük olduğunu onu dinleyenlerin çoğu bilmiyorlardı. De Gaulle biliyordu da Efendim, işte biz böyle bir duruma düşmüşsek çok yazık tabii. Bizim malzemi çok kıymetli. Ben maziyi bilen bir profesör olarak konuşuyorum. Yani eski Türk edebiyatını bilen, efendim Doğu medeniyetini bilen, İslam'ı bilen, Arapçayı, Farsçayı, Osmanlıcayı bilen bir kimse olarak bi konuşuyorum. Varsa bilen bir başkası çıksın karşımıza. Aksini göstersin bakalım. Efendim, e, maalesef işte e, iyi yetişmedikleri için. Anlayamıyorlar ama İslam o kadar güzel ki bir insanı eğer uygularsa ahkamını Mevlana gibi bir veli yapabilir. Kemre gibi bir arif yapabilir bu eğitim. Bu eğitim öyle bir eğitim. Ayarlandığı zaman ucundan öyle efendim mübarek simalar çıkıyor. Hem de her devirde. 20. yüzyıla dahi. Bunca olumsuzluklara rağmen bunca çermelemelere, engellemelere rağmen Yine de öyle. Çünkü Kur'an-ı Kerim feyiz kaynağı. Ben Amerikalı bir kimseyle tanışmıştım. Daha doğrusu Amerikalı bir subay bizi ziyarete gelmişti Ankara'dayken. Efendim e, e, bir arkadaşın evindeydik rahmetli. Efendim, böyle üniformasıyla bir Amerikalı subay geldi. Oturdu bir çöpü selam verdi. Amerikalı resmi asker elbiseli selam verdi. İsmini sordum. İslam ismi Allah Allah, ailesini sordum, yokladım filan, güldü, dedi ki benim ailemi hiç karıştırma, hepsi gayrimüslim idi. Ben Müslüman yani ben böyle babadan, dededen müslüman gelme değilim, kendim müslümanım. Peki dedim, nasıl müslüman oldunuz? Çok ilginç bir söz söyledi. Kur'an-ı Kerim'i okudum, müslüman oldum dedi. Vay gerici vay, vay Amerikalı gerici vay, Kur'an-ı Kerim okumuş, efendim müslüman olmuş, vay şaşkın, vay mı diyeceğiz. Şey bizim gazetecilerden bir gazeteci kardeşimiz başından geçen bir haritayı anlatmıştı. Efendim Libya'da bir e, uluslararası toplantıda bizim gazeteciler bulunuyorlar. E, otelin aşağısında efendim böyle akşam sohbet ediyorlarmış. lobby dedikleri yerde. İşte İslam'a söz gelince bizim arkadaş demiş ki e, Fransızlardan meşhur filozof Roger Garudi de Müslüman oldu bilen deyince, Onlar ilk defa duyuyorlar ondan. Daha önce duymamışlar. Sonradan herkes duydu. Hatta Türkiye'ye bile geldi. E, hadi ya demişler. Siz de herkesi Müslüman yaparsınız. O Müslüman oldu. Bu Müslüman oldu diye böyle söylersiniz. O Müslüman olmaz. E niye Müslüman olmaz Demiş o Çok büyük filozof. Onun kitapları Moskova'da tercüme ediliyor. Fransız olduğu halde uluslararası şöhrete sahip bir büyük filozof. Hiç Müslüman olur mu? Demiş ya Müslüman oldu. Yok ya yanlış biliyorsundur demişler. Arkadaşları böyle kabul etmemişler. Allah'ın işine bakın ki ertesi gün e, Kazafi onu da çağırmış. E, Roger Garut de kalkmış aynı yere gelince bizimkiler yani hayır diyenler yok ya olmaz ya diyenler hayır içinde bakmışlar. Adam Müslüman. Adam namaz kılıyor. Fransız filozof Müslüman. Hanıme'de kapalı hem de başörtülü efendim. Ee, artık nasıl başörtülüyordu bilmiyorum ben ortada arkadaşa soralım. Yani bir simge olarak başörtü mü yoksa adet olarak başörtü mü? Adet olarak başörtü olursa yasak değil, simge olursa yasak. Artık hangi cinsi olduğunu bilmiyorum. Efendim garip işler, yanlış işler yani. Üstad demiş, bizim ilerici gazetelerden birinin oradaki davetlisi ilgilisi. Üstad yani ben niye Müslüman oldum? ''Yazıklar olsun'' der gibi yani, ''Sen yapmasaydın bari bunu'' der gibi Roca Garudi'ye demiş yani ''Niye Müslüman oldun ya Üstad?'' ''Onun sözünü hiç unutamıyorum, her zaman her yerde de anlatıyorum. Kitaplarımı da okudum, beğendim, güzel. Türkiye'ye geldiği zaman da belki siz de efendim e, takip ettiniz, belki gördünüz, konuştunuz. Efendim diyor ki ''Evlat bak, Yaşlı demektir. karşısındaki Karşısındakiler genç olduğu için e, bak demiş. E, kapitalizm insanı termayeye ve patrona esir etti. Batıda vahşi kapitalizm işte öyle. Parası olan eziyor, ötekisi eziliyor. ezilmiş. Efendim e, sosyalizm ve de insanı efendim, topluma ve devlete feda etti devletin elinde hiç şahsiyeti, kişiliği, değeri yok, efendim yığın, efendim, orada da şey değil insana insan olma değerini veren İslam'dır, ufkunu açan, insanca yaşamayı sağlayan, o nizamı getiren İslam'dır, güneş batıdan doğmaya başladı, aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, batıdan ışıklar geliyor, aydınlatıyor, Herkes doğrudan efendim böyle beklerken batıdan ışıklar geliyor. İslam'ın hak olduğunu söyleyen sesler çıkıyor. Bunu söylemekle de kalmıyorlar. Hayatlarını değiştiriyorlar. İslam'a giriyorlar. Müslüman oluyorlar. Namaz kılmaya başlıyorlar. Efendim bizimkiler efendim Müftü Baiz, efendim hakim çocukları, şehit çocukları, eski şeyhlerden, efendim falanca mübareklerden, bilmem Hacı Bayram'ın torunlarından, falancanın torunlarından kimseler maalesef şimdi başka yollara giriyor, başka gizli derneklere giriyor, başka inançsız yollarda, efendim dedelerine ters ve yanlış, kesin söylüyorum, yanılıyorlar. Çünkü bilgilerin en aşağı Efendim yüzde ellisini bilmiyorlar. Yarısını biliyorlar, yarısını bilmiyorlar. Yarım bilgiyle, yarım akılla, yarım kafayla efendim ahkem kesiyorlar. Bir de başkalarını da kendilerinin yolunda gezdirmek istiyorlar. İslam 150 nizam işte. Ramazan nasıl melekleşiyor insanlar, nasıl... Nefsini terbiye etmeyi öğreniyor. Nasıl iradesini kuvvetlendirmeyi öğreniyor. Nasıl sabretmeyi öğreniyor. Nasıl fakirin ızdırap çektiğini öğreniyor. Açlığın sıkıntılarını anlıyor. Efendim ne kadar güzel. Ne kadar güzel bir ibadet. Bazı Avrupalılar İslam'daki ibadetlerin hikmetlerinden, güzelliklerinden Müslüman oluyorlar. Sonra Ramazan sonuna doğru kişi iyice bu dünyadan dünyevi alakalardan kendisini engelleyen, erdeleyen, gözünü erdeleyen alakalardan da alıyor. Gerçekleri tam görsün, maneviyatı tam gelişsin diye ibadetlerin en üstünü tefekkürdür diyen İslam, tefekkürün bütün şartlarını hazırlayıp, buyur, işte evde almanın yolu, gir, yürü diye onu da sağlıyor. İslam o kadar güzel, o kadar güzel ama Müslümanlar da İslam'ın güzelliğinden bu asırda o kadar habersizler ki Allah uyandırsın. Öyle bir uykudalar ki efendim ne zaman uyanacaklar bilmiyorum. Hem de efendim aydınlar ve hem de efendim okumuşlar, ne okumuşlar bilmem, efendim, hem de efendim öyle dünyayı tanıdığını sananlar Siz dünyayı tanımıyorsunuz. Siz dünyanın sadece yarısını görüyorsunuz. Sadece batısını görüyorsunuz. Dünyanın doğusu var, kuzeyi var, güneyi var. Bakın ben Avustralya'ya geldim. Efendim Malezya'dan geçtim. Efendim oraları ilk gördüğüm zaman 4-5 sene önce bunların buradaki bazı milletlerin 21. yüzyıla adım attığını söyledim. Efendim daha bizimkilerin buralardan hiç haberi yoktu. İslam güzel bir ve bütün ibadetleri de son derece hikmetli. Evet. Efendim Ramazan'ın sonunda böyle bir zamanda. Tabi bu hususta daha başka hadisi şeriflerde var. Mesela Peygamber Efendimiz Ayşe anamızın rivayet ettiği yine bir efendim İman Buhari'nin kaydeti şerifte. Teharrev leylatel kadri fil vitril, fil vitri Filvetri vetri e, minel aşir el evahiri Ramazan'ın son 10 gününde tek gecelerde arayın diye de bir açıklama daha yapmış. Efendim daha 27'sinde olduğuna dair de rivayetler var. Acaba her sene mi 27'sindedir? Yoksa efendim bazı seneler e, başka türlü de olabilir mi? Bu hususta alimlerin sözleri var. Ama Rabbimiz bir hikmetle kesin olarak Efendim değer etmemiş, saklamış ki onu ihya edenler ben Kadir Geçer'in içini ihya ettim. Artık benim çalışmama lüzum kalmadı. Yan gelip yatarım gibi gevşemesin diye. Biz kendimizi biliyoruz. Çocuklarımızı biliyoruz. Ben hoca olarak söyleyebilirim. Siz de talebi olduysanız talebelik yıllarından, okuldan, mektepten, efendim hatırlarsınız. Hoca imtihan yapmasa çocuk derse çalışmaz. Senin sonuna kadar çalışmaz, çalışmaz. Ondan pek tam vakti uyumaz. 3-4 günde kitabı okuyup efendim gelip sınıfı geçmeye çalışır. Yani gevşek oldu mu efendim böyle e, baskı olmadı mı e, şey yapmıyor. İnsan efendim maalesef böyle bir de bir şey e, efendim sınıfı geçti mi hoca kaldırdı mı derse, efendim, iyi bir not aldı mı kitap bir kenara atar. Niye? Ben artık hoca kaldırdı, iyi not aldım, geçtim bakmaz aldı ki bilgi not almak için değil hayatta kullanmak içindir o bilgileri zevkle almak ve ilerletmek lazım Alim olmak lazım faydalı olmak lazım ilerlemek lazım not için e, öğrencilik not için tahsil diploma için tahsil çok yanlış bir şey ama bunları işte e, öğretmemiz lazım ki insanlar bana göre hareketesinde bu e, Kadir gecesi biraz saklı, biraz belli. Allah-u Teala Hazretleri Kadir gecesini iddia etmeyi nasip etsin. Büyüklerimiz demişler ki efendim her geceni Kadir, her gördüğünü Hızır bil. Yani karşılaştığın insan belki Hızır olabilir diye güzel muamele et. Gecen de Kadir gecesi olabilir diye güzel geçirmeye çalış. Bir gecenin efendim güzel geçirilmesi nasıl olur? Gece ne zamandan ne zamanı Bir kere onun da bir söylenmesi lazım. Ayetler açıkça beyan ediliyor. İyâ hatta matla il fejir. İmsak kesilinceye kadardır gecenin zamanı. Tercih Türkiye'de bunu bilmeyen, bu sözü duymayan, bu konuda efendim fikri olmayan insanlara sorsan gece ne zamandır, gündüz ne zamandır diye ondan diyecek ki işte güneşin battığı zaman gecedir. efendim. Hatta o zaman ilk zamanlarda da biraz aydınlık olduğu zaman daha gece gelmedi diye düşünür. Efendim e, güneş doğduğu zaman da gündüzdür. Veya biraz daha öncesinden ortalık aydınlandığı zaman. Hayır. Öyle değil. İslam'da efendim akşam ezanıyla güneş patlasıyla gece başlar. İmsak kesilmesiyle gece biter. İmsak kesilme vakti nasıldı? Dışarıya çıksanız bayağı karanlıktır. Sadece doğu tarafında e, siyah yüzünün doğu tarafında hafif bir mavilenme vardır. Azıcık. Her, herkes kolay da görmez. Yani ilk saatlerde sonra dakikalar ilerledikçe görmeye başlar. Ona fecir deniliyor. Daha karanlıktır ortalık. İşte o fecirde bitiyor. Hiye hatta matla'il fecir. Kadir gecesi de akşam namazdan başlar. Efendim fecir-i sadık kadar. Yani takvimdeki imsak dakikasına kadar devam eder. Biter. O gecede o vakitte yani o saatlerde efendim o geceyi kalkıp namazla, niyazla, duayla ibadete ihya etmek lazım. İhya etmek, gürtmek demek biliyorsunuz. Gecenin ihya edilmesi nasıl olur? Bir gecenin ihya edilmesi Allah'ın sevdiği ibadetleri yapmakla olur. Bu ibadetlerin en güzeli hangisidir? En derli toplu, efendim teferruatlı, efendim anlı şanlı, Görkemli ibadet hangi namazdır? Niçin? Çünkü namazda her türlü küçük ibadet var. Tekbir var. Hamd var. Tesbih var. Rükü var. Tecvid var. Dua var. Kur'an kıraati var. Tesbih var. Yani namaz komple diyeceğim ama hadi diyeyim. Tam bir tam bir şey. Tamam namaz kadar. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ekseriyette gecesinde namazla iya ederdi. Namazda da en çok uzun uzun secdelerde dua ve niyaz ederdi. Göz eklerinde cenab Hakk eyler Hakk'a yalvarır, münacaat ederdi. Namaz. Evet. Hocalar evet. hep söylerler, kaza namazı olanlar kaza namazlarını kılsın. Doğru, tamam. Kaza namazlarını ödemek lazım. Keşke her gün bir miktar kaza namazını ödeyerek öte, şu boşluluktan kurtulsa Müslümanlar keşke hiç kazaya bırakmasak namazlarını. Adam diye vazifesini vaktinde bilip iyi de eğitim görüp mükellef olduğu gluğa erdiği zamandan itibaren akil ve bali olduğu zamandan itibaren keşke namazlarını kılsa. Ama işte kaza namazı kılsın. Sonra başka sevaplı namazlar var. Mesela tesbih namazı. Üç yüz defa subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allah'a bekler. Efendim deniliyor. E, onuncularda, sonuncularda velahavle ve la kuvveti illa billah ilahe illü ilave ediliyor. Bizim İskenderpaşa'mızda hocamızın sağlığında gelip orada namaz kılanlar, e, hocamızdan sonra gelenler e, böyle kanlı gecelerinde bilirler bu namazı. Cemaatle kılıyoruz ki, kılıyorduk ki görsünler öğrensinler, kendileri kişisel olarak da istedikleri zaman kılınlar diye. Çünkü sünnettir, sahih bir namazdır, kitaplarda yazılıdır, güzel bir namazdır. Sonra, efendim, başka namaz kılmaktan başka ne yapabilir? Zikir yapılır. Şimdi zikir deyince de, efendim, e, halkımızda yine zikir hakkında da hiç olmayan izlenimler ve e, şeyler vardır, intibalar vardır. Yani e, zikir deyince şartlanmalar vardır. Hemen de zikir deyince, zikir deyince irkilir. Halbuki Kodif-i Kerim'de zikir tavsiye ediliyor. Ya eyyü lezzahı kesira ve zikir isme rabbike ve asilâ rabbik, as gibi nice, nice nice ayetlerde efendim hem de Peygamber Efendimiz yüzlerce hadisi şerifinde zikri tavsiye ediyor. Hem de Peygamber Efendimiz kendisi en çok zikreden insanlardan biriydi. Bize onun sünnetine uyuyacağız diye, hadisler sahip mi değil mi diye soruyoruz. Soran bazı kardeşleri biliyorum. Hiç sünnetle de ilgisi yok, zikirle de ilgisi yok. Bir de zikre karşı bazıları. Allah isra etsin, Allah akıllı fikir Bir de İslamcı münevver filan, aydın filan geçinir. Evet, zikir yapılır. Zikrin çeşitleri nelerdir? Söyleyelim, öğrensinler. Zikrin en başta gelen çeşidi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim zikirdir. Kur'an-ı Kerim'i okuyunca insan zikretmiş olur. Kur'an-ı Kerim'e ne kadar sarılsa, ne kadar öğrensek, ne kadar okusak, ne kadar ahkamını anlasak, ne kadar uygulasak o kadar Allah'ın sevgili kulu oluruz. Bütün işimizi Kur'an öğrenmeye yöneltirsek efendim fezalara gittik. Çağın bir numaralı dev ülkesi oluruz, milleti oluruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap. Düşmanlarımız kendi millet meclislerinde bizimle savaş yaptığı yıllarda ellerine Kur'an-ı Kerim'i almışlar. Müslümanların elinden bu Kur'an'ı almadıkça onları yenemezsiniz. Önce bu Kur'an'dan onları ayırın demişlerdir. Müslüman bizlerle, Türklerle mücadelede Tart olarak bizi Kur'an'dan ayırmanın gerekli olduğunu çünkü Kur'an'ın bize efendim, aşk, şevk, aydınlık ve azim verdiğini her türlü güzelliği oradan aldığımızı bildikleri için. Maalesef bazıları Kur'an'ın kıymetini bilmiyor. Kur'an eğitiminin öneminden haberdar değiller. Hatta onu engellemeye kalkıyorlar. Kur'an-ı Kerim en büyük şekildir. Kur'an okunur. Başka? Salatü selam çok kıymetli bir zikildir. Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirdikçe insan Resulullah'ın sevgisini, şefaatini kazanır. Efendim Cenab-ı bir salatü selam edene 10 rahmet ihsan eder. Efendim çok yaptıkça şeyi artar. Makamı, mertebesi, sevabı, eciri artar. Allah yanında sevgili kul olur. Ahirette de Peygamber Efendimiz'e en yakın, en efendim dost, en efendim, sevdiği kimse, kendisine en çok salatü selam getiren kimselerdir. Onun için salatü selamı çokça yediniz. Sonra, efendim, e, günahlarınıza tevbe ve istiğfar eyleyiniz. Bir de bu size bir hadis-i şerifi okuyayım. Çünkü sohbetlerimiz umumiyetle hadislerle dolu oluyor. Onun bereketinden istifade edelim diye. Ayşe anamız radıyallahu anha buyurmuş ki, kardeş, kul yar esûrallah in alim tu ey Sormuş, ya esûrallah, eğer demdir gecenin bazı alametleri var. Bu hadis şerifler ben yazdım önümde ama efendim e, şimdi e, onları okumadım size, eğer ben bir gecenin kadir gecesi olduğunu anlarsam, bilirsem Ya Resulallah, orada ne diyeyim, yani nasıl dua edeyim gecemi nasıl geçireyim diye sordu Peygamber Efendimiz'e. İyi ki sordu çünkü biz de cevabı öğreneceğiz biz de ona göre hareket edeceğiz Gayet Peygamber Efendimiz cevaben buyurdu ki, Kuli Ya Ayşe'yi Sıddık'a Ey Zevcem, Ey Eşim demiş oluyor. De ki ve inneke afuvun tohibbul affa afu anni ve vahud tirmizi ve kale hadisün sahih. İmam tirmizi bu hadis rivayet etmiş ve hasen sahih hadis buyurmuş hiç yani bir itiraz edilecek tarafı yok. Ee, eğer kadir gecesi olduğunu anlarsan o gecenin ibadetinde zikrinde, duasında ne diyeceksin? diye tavsiye etmiş. Allahümme inneke afuvvun ve hibbul ahve anni. Kalemi alın yazın. Hafızanız kuvvetliyse bir defa da duymakla duyup, anlıyorsanız hafızanızı yerleştirin. Peygamber Efendimiz'in ashabı onun sözlerini bir duyuşta ezberlerlermiş de ondan sonra bize de rivayet etmişler. Haydi bakalım. Buyurun. Siz de öyle olun. Allahümme inneke afuvvun ve hibbul Anne. Ya Rabbi Allah'ım sen çok affedicisin. Hiç şüphe yok. Muhakkak ki sen çok affedicisin Ya Rabbi. <gülüyor> affetmeyi de seversin. Evet Rabbimiz Allahu u Teala Hazretleri, Alemlerin Rabbı Mevlamız affetmeyi sever. Halbuki af suçtan sonra suçlu bir kimse affedilir. Demek ki ne kadar Rabbımızın kerim olduğunu, ne kadar erham Rahim'in olduğunu buradan görüyoruz, anlıyoruz. Affetmeyi seviyor Rabbımız Tebarek ve Teala Hazretleri. Ey Allah'ım, hiç şüphe yok ki sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, fa'fu anneyi, beni affeyle. Peki bir insan, Hazreti Ayşe anamız annesi affolunca her insanın Küçük büyük hataları olur. Hatta efendim e, hiç hata etmemeye niyet ederiz sabahleyin. Ama yine akşama kadar bir, bir türlü kusurumuz olur. Akşam hatırımıza gelip üzülürüz. Keşke şöyle yapmasaydım, böyle yapmasaydım. O arkadaşa şöyle muamele etmeseydim. Hanıma şöyle demeseydim. Dükkanda şunu yapmasaydım. Müşteriye kızmasaydım. Tezgahtara bağırmasaydım. Efendim vesaire vesaire. Yani kusursuz kul olmaz, yapmama çalışacağız, iyi insan olma gayret edeceğiz tamam ama işte Oluyor, olunca ne olacak? Cenab-ı Hak'tan affı mağfiret Cenab-ı Hak affeder, affedince Efendim, insan tertemiz olur, annesinden doğduğu gün gibi. Tevbe ve istiğfarı, yani estağfurullah el azim, yarabbi beni affeyle, mağfiret Allah'ım ve inneke afuvun kerimün ta'yipul aksa fa'fu anne diye efendim, tevbe ve istiğfarı çok yapalım. Çünkü çok suçlarımız olduğu görüldükler. Milletçe suçluyuz. Ümmetçe suçluyuz. İnsanlık olarak çok suçluyuz. Tüm insanlar suçlu. Niye bu kadar böyle herkesi suçluyorsun derseniz işte dünya üzerindeki zulümler. Buyurun. Kaç yerde halp Kaç yerde insanlar, masum insanlar, çocuklar, ihtiyar kadınlar nasıl perişan, nasıl evler yıkılıyor, nasıl yuvalar yıkılıyor, nasıl masum çocuklar, çıplak, Viyatlar Harbi'ni hatırlayın, efendim orada kafalardan yapılmış tepeleri hatırlayın, efendim e, o efendim, kızıl kemerleri, onların reislerini vesaireleri, e, Dergilerde, efendim, geçen senenin dergilerinde o öldü diye onunla ilgili haberler vardı. Afataslarından yapılmış tepelerin resimleri vardı. Bu insanların bu vahşiliği, dünyanın her yerinde haksızlık. Servaye sahipleri, efendim, nükleer güç sahipleri, büyük ordu sahipleri, efendim, ne yapıyorlar? Efendim, güçlerini, zayıfları ezmekten kullanıyorlar. Haklar, darplar eksik olmuyor zulümler, haksızlıklar eksik olmuyor aldatmalar eksik olmuyor masum insanlar, ihtiyar kadınlar dullar, yetimler efendim sehbet diz boyu dünya üzerinde bütün insanlar kardeş, herkes Hazreti Adem'in Evla, efendim Beni Adem, efendim nev Beşer, hepsi efendim bizim kardeşlerimiz ama kardeşi düşünen hiç yok, kardeşi ezen ezenen, efendim taklarla ezip geçiyorlar yuvaları yıkıyorlar. Kimse de bunların karşısında mertçe, büyük bir tepkiyle engelleyici için müessir tedbirler alamıyor. Demek ki suçluyuz. Suç olduğuna göre, zulüm olduğuna göre efendim, zulme rıza da zulümdür. Zalimi engellememek de sorumluluktur. Bir insan engelleyebileceği zalimi engelleyemediği zaman daha kabre girerken kabinin kapısında kafasına ateşten tokmağa yer Kabilin içi ateş olur. Müslüman olsa bile neden? Zalimi engellemedin. Mazlumun yardımına koşmadın Bu hadisleri sizleri çok okumuştum. Onun için çok suçluyuz. Tevbe ve istiğfar edelim. Hatalarımızı anlayalım. Kötü huylarımızı bırakalım. İyi huyları edinmeye çalışalım. Cenab-ı Hakk'ın bu, bu gece günahlarına bak Yeni doğmuş gibi olalım. Artık bu 21. yüzyıla, 2000 yılına her temiz Müslümanlar olarak girelim. Biliyorsunuz bir de 2000 yılını tevhid yılı ilan ettik. 21. asırda tevhid asrı ilan ettik. O hususta var gücümüzle çalışacağız. Herkese cihanda efendim e, İslam'ın hak din olduğunu, la ilahe illallah'ın doğru inanç olduğunu, efendim Allah'ın varlığını, birliğini öğreteceğiz. herkese efendim İslam'a davet edeceğiz. Cihanı efendim sulh ve şükünle doldurmak için var gücümüzle gayret edeceğiz. Allah Teala hazretleri nice nice Kadirleri derdilsin, büyük derecelere ulaştırsın, bu suretiyle teyit ve takdir etsin mazlum kardeşlerimizi zulümden kurtarsın, mağdur kardeşlerimizi kadirden, mahpus kardeşlerimizi hapisten kurtarsın, esir kardeşlerimizi hürriyetlerine kavuştursun, ezilen kardeşlerimizi ezilmekten kurtarsın, sömürülen kardeşlerimizi sömürülmekten kurtarsın, Müslümanların arasındaki dargınlıkları küskünlükleri izale eylesin. Efendim kardeşler arasındaki küslükleri izale eylesin. Kardeşler birbirleriyle barıştırsın. Babalar evlatları, aileleri bir araya getirsin. Kraları, kocaları birbirleriyle görevlerini bilerek güzel efendim, peşeri insani münasebetler içine efendim gelmeye nasip eylesin, muvaffak eylesin. Efendim dilerim ki Gününüz, ömrünüz, önünüz aydın olsun, ee, güller, efendim kırıl pırıl bir ömür, başarılı, efendim, verimli, hayırlı bir ömür. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanın, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varın. Efendim rızvanı ı erin, cemalini görün. Cenab-ı Hak cümlemizi cümlenizi Habibi Edebi'ne firdevsi hala da komşu eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve <gülüyor> Rahmetullahi.